بِالعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ بِهِ بِهِ عَالِمًا حُرًّا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى الْبُحُورُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ Hakkı atın herhalde. Hmm. Şeyh meselesine yedik hocam ya. Tebriyiz. Hmm. Dedi ki bazen bir ismin hükümleri farklı gelebilir. Bir isim isim aynıdır ama hükümler farklı olabilir. Bunun hakkında ayetler verdik. Evet. İsimler ve hükümler. Ya eyyühellezine men atıyor Allah ve Resulah. Ondan sonra Vellezine men huva aminıyor salihatihulâki ashabul cennet. Dedik hocam ikisinde de isim iman edenler ama hüküm birden de itaat etmek diğerinde dedik cennete girmek. bunda dedik hocam fark vardır. Birinci iman edenin ismiyle de dedik hem dedik münafıklar girer hem buna Müslümanlar girer dedik. isim ayında hüküm var itaat. ikinci hükümde ise dedik ikinci hükme ise sadece Müslümanlar gire münafıklar gitmez. Sonra bir de şunu şöyle de ayıran adenler var dedik böyle de Müslümanları üç ayırırız. Muktasit. ve bekum bil nefsi muktasit. O zaman buna Dört kısmının hepsi girer münafıklarla beraber. Ama şey ise hocam, ikinci hükme, yani cennet hükmüne sel yukum bil hayatla muhtasit girer hatta. kim ne şey ise zalimli nefsi meşiyete kalır, münafıklarla girmez. Evet. Yani münafıklar girmez derken fasıklar girmez. Münafıklar zaten ilahi meşiyete tabi değil. Onlar zaten... Münafıklar bir ulayı kâsıl cenni hükmüne girmez. ha yani. Evet, isimler ve hükümler bahsiyem.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 ve bütün hatalar bir şekilde yapılan yani bütün hatalar bir şekilde bu bahse geri döner. Dolayısıyla bunu iyi kavramanız lazım. Ya çünkü her şey takriben bu bahse bina ediyor. Yani senin işlediğin yani hükümler bahsinde, özellikle hükümler bahsinde ha. Yani bir şey hükmetmek ve sen neticede bir şekilde daima ne dersin? Hükmedersin. Ya çünkü hüküm nedir? Senin o eşyaya yaptığın izafettir. Ha, eşyaya yaptığın izafet. O yargıdır, hükümdür. E Dolayısıyla sen de yani eşyayla herhangi bir eşyayla daima bir muamelatta olduğun için bir ilişkin olduğu için sen o, sen o eşyayı yargılama mecburiyetindesin hatta. Zaten yargılarsın. Çünkü niye zaten yargılarsın? Zorunlu olarak yani bunu diyoruz. Yani sen Eşya ile bir alakanda muhakkak onu yargılayacaksın. Niye? Ticaretın bir işi. Mevademizi buldu. Niye yani? Bunu kesinlikle diyoruz. Yani sen muhakkak eşyayı yargılayacaksın. Niye? Böyle onu da erersin. Niye kullan? Yok. Yani kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Anlamıyorum. Sesin çok. Onun için yargılayormuşuz. Tamam, var mı Her şeyin bir hükmü. Tamam, her şeyin bir hükmü var. Tamam. Ama o hüküm risaleyle geldi. Hı? Çünkü akıl sahibisiniz. Bak yani siz akıl sahibisiniz, değil mi? E peki hele akıl nedir? Akıl tahsin eder. akıl muhakkak eşyada muhakkak eşyayı güzel, çirkin, doğru, yanlış olarak ayırt, ayırt eder. yargılayacaktır. Ha bu Kesinlikle. Çünkü niye kesinlikle? Çünkü senin aklın Allah'ın Azze ve Celle'nin sana koymuş, ha, koymuş olduğu, sana terkip etmiş olduğu bir meleke. Ha. O sende var yani Allah Azze ve Celle onu sana yerleştirmiştir. O akıl da ne diyor? Yani zorunlu bir akıl var dedik. Zorunlu yani zaruri. Zaruri bir akıl, fıtri akıl. Yani senin Fıtratına Allah tarafından yerleştirilmiş olan bir akıl. Bu akılın özelliği nedir? Gerçekleri tespit etmesi. Gerçekleri tespit etmesi. Yani etrafında olup bitenleri, sürekli aynı surette meydana gelenleri, gerçekleri tayin eder, tespit eder. Yani şu rahlinin, bu rahlinin daha büyük olduğu gibi. Tamam mı? Bu zorunlu. Yani akıl, bunu, yani ihtilafın tezahür ettiği, yani husus burası. Lakin aslen ihtilaf başka bir yerde. İhtilaf aslen bundan ötürü, yani böyle bir aklın, böyle bir vasfı var ise, o zaman sen muhakkak, muhakkak her bir eşyayı yargılayacaksın. Her bir eşyaya hüküm vereceksin yani. Anladın ha, Ama şimdi o hüküm tabi hüküm peki, hüküm kime mahsustur? Şari'ye mahsustur. Allah Azze'ye mahsustur. O zaman sen şimdi şirk işlemesi, iş, işlemesiyle müşrik olur mu? Yani insanda iki vasıf bir anda var olabilir mi? İslam yani onun doğruluğuna, güzelliğine, çirkinliğine, yanlışlığına yönelik ama şer'i hüküm ona eğer sen vermek istiyorsan bu ne? Bu delile dönmesi lazım. Delile dayanması lazım. O zaman sen şimdi muşkile burada. Ha? Yani sen öyle böyle ne olursa olsun sen eşyaya olup bitenlere hüküm vereceksin. Ama o hükmü vermek için ne önce bir eşyayı o eşyayı oluşturan vasıflarını önce bir o eşyayı varlığı için zorunlu olmayan lazım olmayan vasıflarından ayrı bilmen lazım. Çünkü eşya ne vasıflarında müşterektir. Yani şununla, bununla, bu şişe, bardak vesaire bunlar hepsi ortak vasıfları vardır. Ama o eşyayı, o eşya yapan zorunlu, lazım, vasıf değildir. Yani onlar da ortak değiller. O ortak oldukları vasıflar, onlar o eşya için belirleyici değil. Değil mi? Tanımlayıcı değil. O zaman birinci muşkülü orada. Oradan da ne çıkıyor işte bunu usul uleması nasıl tarif ediyorlar? El-hukmu fer'un an tasavvurihi. Buradan bu sözde yani bu kaide buradan çıkıyor. Çünkü hüküm nedir? Tasavvurun bir fer'idir. Yani sen bir eşeği nasıl tasavvur edersen hüküm de ona göre ona bina edecek. Yani ona göre hüküm vereceksin. Hükmü de ona göre vereceksin. Dolayısıyla sen şimdi yani şeri hüküm neye terettüp ediyor o zaman? Senin verdiğin isme terettüp ediyor. Tamam İsim de niye terettip ediyor? Senin o eşyayı tasavvuruna terettip ediyor. O zaman meselenin ve bu mesele her şeyi kapsıyor. Çünkü neticede sen her şeye hüküm vereceksin. Değil mi? Bu akli bir zorunluluk. Zaten yaratılış itibariyle sen böyle olacaksın. Akli bir zorunluluk sen etrafında ne var ise. İnsan yani ister bunlar yani diri olsun veya diri olmasın canlı cansız olsun. Ki hiçbir şey cansız değildir ama o ha, taksimat içerisinde. Bütün bütün he, bütün bu çevrende olup biten her şeye sen bir yargı verme durumundasın. Çünkü akıl sahibisin. Ama Allah azze ve celle o yargıyı yargı için aklı kafi görmemiştir. Şer'i hüküm vermiştir ve her şeyi beyan etmiştir. O zaman sen ne demek yani her şeyi beyan etmiş olması? Demek ki her şeye sen bir hüküm vereceksin. Her şeyi hüküm vereceksin. İşte bundan ötürü de yani sen her şeyi hüküm vereceksin ama sen her şeye hüküm vermeye mesele şey değilsin. Yani gücün yetmeyecek. Çünkü her eşyanın hakikatine sen ulaşamayacaksın. Eşyalar var bunlar zahirdir. Eşyalar var bunlar hafidir. Bazı eşyalar yani bazı şeyler vardır. Bunları hemen zahiren görürsün, idrak edersin. Dolayısıyla hatta yani hükmü apaçık beyan edilmiştir, hükmünü hemen verirsin. Ama bazı şeyler vardır bunlar mahfidir. İstinbaata ihtiyaç duyar. E o da herkese, herkesin muktedir olduğu bir şey değildir. Dolayısıyla netmiştir ne şari, Bir emir vermiş. İn kuntum la te'alemûn. Ne? Fes, Fes e zikr. Onun için o, o emri vermiş. Zikir ehlini sorun. Çünkü her şeyi biliminizi muktedir değilsiniz. Ama bu emir niye? Çünkü bu emir zorunlu bir emir. Yani muhtaç sen bir beşer isen beşer olarak bu emre muhtaçsın. Zorunlu bir emir ha. Çünkü sen... Her şeye hüküm vereceksin. Ama her şeyi kendin, kendi ilminle idrak etmeye muktedir değilsin. O zaman burada yine Allah azze ve celle senin yani müstakim yolda ilerleyebilmen için, senin yani maslahatın için sana ne diyor? Zikir ehline sor. Yani o bilmediklerini zikir ehline sor. Çünkü bilmeyeceğin, bilemeyeceğin şeyler olacak muhakkak etrafında. Yani bu hepsi bir bütün görüyorsunuz ha? Ve en dediğim gibi en merkezi mesele, en muhim mesele, bu isim yani eşyaya verdiğin isim, sonra da o isme terettüp eden şeri hüküm. Tabi şimdi isimin müsemması var. Değil mi? Eğer ne uygun ismi verirsen, o zaman isimde isabet, isabet etmiş olursun. Ama eğer o ismi müsemmasından farklı verirsen, o zaman isimde zaten isabet etmediğin için, onu da ne edecektir? Hükümde, de Hükümde de isabet, isabet, de etmeyeceksin. De isabet etmeyeceksin. <gülüyor> Dolayısıyla bu bahis dinin en önemli bahislerinden. Hadi diyor İmam İbni Teymi Rahimullah Mecmu'l Fetava'sında 13. cildin 58. sayfasında ve kelamu'n-nasi fi hadzal ism ve Yani burada kastetti isim iman ismi. İman ismi, küfür ismi. Fi hadzal ism yani iman ve küfür isminde ve musammahu onun musamma'sında kesir. Çok konuşulmuştur. Li ennehu kutbu'd-din. Kutbuddin'in ki onun etrafında dönüyor. Çünkü bu isim Kutbuddin'dir. Yani dinin merkezi, ekseni her şeyin etrafına döndüğü. Dolayısıyla elbette insanların sözü bu yani bu bu bu isim ve Muhammes hakkında çoktur. Ve laysa fil kavli ve laysa fil kavl ismun ulka bihi's saadetü ve şakâ'u ve'l madhü ve zemü ve sevâ ve'l ikâbu a'dame min ismi'l iman ve'l küfr kavlin arasında yani sözün sözün içerisinde saadetin o şakanın yani bed bahtlın medhu medh ve zem ve min ve thavul iqab yani sevabın ve cezanın cezanın taalluk ettiği daha büyük daha azim bir isim yoktur ha iman ve küfürden çünkü her şey bu isim bu iki isme döner iman ve küfür bir şekilde her şey buna döner. Senin dünya ve ahirette mutlulardan olman, sahiplerden olman veyahut da dünya ve ahirette betbahtlardan mutsuzlardan olman veyahut da işte senin övülmen, zemmedilmen senin sevilmen, buğz edilmen, senin hür olman veyahut olmaman veyahut da senin canın ve malın koruma altında olması veyahut olmayışı vesaire bütün bu meseleler hepsi İman ve küfür isimlerine döner. وَلِهَذَا سُمِّيَ هَذَا الْأَصْلِ مَسَلِ ve isimler ve hükümler meseleleri diye isimlendirilmiştir diyor. Yani burada İmam-ı Teymi Rahim'in sözünden anlıyoruz ki yani isim ve hükümler bahsine son derece önemli bir vahis. Son derece önemli bir bahis. Sonra 7. cildin 395. sayfasında şöyle diyor. Naklediyor yani. وَقَالَ اَيُوْبَ yani İmam Hafız Eyûbe Sahtiyani Rahimullah el Basri diyor ki inne evvel men bani hasan bu diyor irca hakkında ilk konuşmuş olan budur. Ve hasan ibn Muhammed yani bu hasan yani Eyûbe Sahtiyanin bahsettiği Ebu Hasan'ı kastederek diyor ki ateynal hasan ibn Muhammedin fa ما هذا الكتاب الذي وضعته وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي زادان زادان ابو عمر الكندي الكوفي رحمه الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنهن اصحاب بو زادان شخصini duydunuz mu مو o da o da cok acayip bu, bu Abdüla ibn Mesud raddül anhu'nun büyük asabındandır. Yani büyük büyük ulemadandır yani. Ha, imamdır, muhaddis yani hafızdır. İm şey, Abdüla ibn Mesud raddül anhu bütün hadislerini rivayet etmiştir. Yani ondan bütün hadisleri almıştır. Onun rivayetlerini almıştır. Yani hatta ondan sonra bir de Ayşe raddül anha'dan da bütün rivayetlerini almıştır. Ve kıraatte de yani İbn Mesud raddül anhu'dan kıraatı da almıştır. Büyük bir zat yani. Zaden künyesi Ebu Amr El Kindi El Kufi. Bu gençliğinde şarkıcı. <gülüyor> şarkıcı, hatta e, defçi yani. Def, def eşliğinde şarkı söylenmiş ve çok da sesi çok güzelmiş. Ve bir ara İbn Mesud radıhallahu kufe sokaklarında dolaşırken işte böyle birkaç gencin toplandığını görüyor. Kendi aralarında içki içiyorlar ve artalarında da Z'den onlara defeşliğinde şarkı söylüyor. Bunları görünce Ebru Mesut onların yanına gidince etrafındakilar kaçışıyorlar. Bunu yakalıyor. Z'deni yakalıyor ve ona işte bazı şeyler söylüyor. Düzeni yani, eğer yani bu ne güzel bir ses olurdu eğer Allah'ın kitabını okumuş olsaydı. Yani eğer, rivayetler farklı. Kimisi böyle rivayetçi, kimisi diyor yani değişik tabii rivayetler. Bir bir sözü söylemedi elbette bu Mesut Aradilan'ı. Başkaları diyorlar ki işte diyor ki işte sen sen eğer şayet yani sen bu sesle Allah'ın kitabını okusan o zaman Allah'a yakın birisi olurdu. Derecen yüksek olurdu yani. O manada. Sonra işte o içki şey seni o ibriğini vesaire onları kırıyor. Mesut Aradilan'ı gidiyor oradan ayrılıp gidiyor. Bu da o kaçanların yanında varıyor. Diyor ki kimdi bu? Yani düşün. Yani İbn Mesud radıhallahu tanıyamayacak kadar denanete dalmış birisi. Kuf'ede Abdullah İbn Mesud radıhallahu tanımıyor. Ve etrafındakilere soruyor. Diyor ki bu kimdi yani? Diyorlar ki bu Abdullah İbn Mesud radıhallahu. O Ona diyor ki yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Abdullah İbn Mesud muydu? Peşinden koşuyor. Bu şeyi elindeki de şeyi kırıyor. O defi, sonra onun peşinden koşuyor, işte onu yakalıyor, başlıyor ağlamaya, diyor işte ben tövbe ettim, tövbe ettim. O da onu kabul ediyor ve ondan sonra da artık Abdullah bin Mesud'dan ayrılmıyor. Yani ondan bütün hadisleri vesaire yani onun en yakın ashabından oluyor. Zâdân, Rahimullah. Yani işi şeye dayanan, yani bir fıska dayanan, Ha birisi ama işte nasuh tövbe ile ondan sonra azim ile insan imam oluyor. Yani büyük ulemadan imamlardandır ha. Zazen rahimullah. Yani el muhim o diyor ki biz bize Hüseyin İbni Muhammed'e vardık diyor. Fe ne, o işte bu murci hakkında kitap yazmıştı. Dedi ki bana ya Abu Amar yani Abu Amar Zazanın ha künyesi rahimullah Lavadittu enni kuntu midtu kablen okhrici hadha el kitab bu kitabı yazmadan evvel ölmeyi temenni ederdim fe innel khata el muhim yani şimdi şahit burada fe innel khata fismi l imani leyse kal khata fismi muhaddithin yani bir rivayette bir senette yaptın muhafati o da büyük bir hata değil mi o da büyük bir hata o hatadan ötürü eğer o hata bir şekilde yani şey edilmezse, telafi edilemezse hatta o zaman nedir? Yani o belki hatta o senedin yani terkini sağlar. Yani bu haberin terkini diyor. Haberin terki büyük bir zarar. Ama diyor ki bak. فَاِنَّ الْخَطَاءَ فِي اِسْمِ الْاِيمَانِ لَيْسَكَ الْخَطَاءِ فِي اِسْمِ مُحَدِّثٍ وَلَاكَ الْخَطَاءِ فِي غَيْرِهِ el الْاَسْمَاءِ اَذَا كَانَدْ أَحْكَامُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُتَعَلِّقَةً بِاسْمِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ Yani bu burada ne yani o murchi, irca çünkü irca ne yaptı iman isminin müsemmasını takrif etti ha, iman isminin müsemmasını takrif etti bunu itiraf ediyor diyor ki yani ben bu keşke böyle bir kitap yazmamış olsaydım. Ölseydim de bu kitabı yazmamışım. Yazmamış olsaydım. Çünkü orada yapılan hata iman ve İslam, küfür vesaire gibi şer'i isimlerde yapılan hata en büyük hata. Çünkü ilkanat ahkamu dunya ve ahireh. Dünya ve ahiret ahkamı neden mütealliqeten bismil imani ve'l İslam ve'l küfr ve'n nifak. Çünkü bütün bu ahkam dünya ve ahirette hepsi bu isimleri teretüp ediyor. Ha sen bir insana Müslüman diyorsun. Sonra şeriatta o İslam ismine terettüp eden bütün hükümler ona terettüp ediyor. Onları o, o kişi hakkında uygulama sen Ama aynı insana kafir ismini versen o zaman küfürle alakalı, kafirle alakalı bütün hükümler ona içine sabit olur. Onları uygulama mecburiyetine kalırsın. Sanı İbni Teymi Rahimullah Mecmul Fetavasında yine 12. ciltte 468. sayfa ile 470. sayfa arasında diyor ki: İde tebeyyana leke fe'alam enna masail-i tekfir ve tefsik hiye min masail il ve ahkam. tekfir ve tefsik meseleleri nedir? İsimler ve hükümler meselelerindendir. Ne kastediyor yani? Hı? Şerî'i bu bu sözü biraz açalım. Ha yani aslen hani geçenlerde bahsettik o cüzleri ayırmak. <gülüyor> bu aslen ne? Bu yani bu aslen yani. Yani ile bir de arasında Ha doğru yani aslen bu yani cüzleri ayırmak bir konuyu bir bütün olan konuyu cüzlerine evet. ayırmak. Ondan sonra o cüzlere ayrılmış bir vaziyette ona nazar etmek. Aynı sünnetin bakışı. Ha bu faydalı bir şey ama bunu ilkin yani şey İslam ümmetine bu diyelim yani bu nazarı İslam ümmetine ithal eden kazandıran mantıkçılar oldu yani bir maddeyi mürekkep olduğu cüzlerine ayırıp o cüzlere nazar etmek çünkü bu anlayışı kolaylaştırıyor anlayışı kolaylaştır hani bunu Risale okulken bahsetmiştik evet. Ama şimdi muşkile nerede? O cüzler bir bütün olduğu için aralarında ne var? Rabıta var. O rabıtayı koparırsan o zaman batıl olur ha. İşte mantıkçıların yaptığı hata burada. Yani o cüzleri her birini kendi münferit değerlendiriyorlar. Ondan sonra oradan neticeler çıkarıyorlar veyahut da oradan hükümler var ediyorlar. Bu ayırdıkları birbirlerinin kopardıkları cüzleri tekrar bir araya getirmeye çalışıyor. Vesaire böyle batıl hasıl oluyor. Ama aslen işte İmam Şafir Rahimullah'ın da yani şeysi orada ha. Fehminde gücü orada. Çünkü o cüzleri ayırıyor ama bütün hiçbir zaman bozmuyor. Ha? Bütün hiçbir zaman hiçbir zaman bozmuyor. Çünkü o bütün mesele o. Çünkü Allah aziz ve onu bir bütün olarak vazetmiştir. etmiştir. Ha şimdi elbette bu nazarda fayda var. Ha biz bundan yani bunu itiraz etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Yani mantık kökten batıl değil. Hatta geçenle daha önce de size söylemiştim Aslen mantıkta bir kitap Okumamız lazım çünkü mantık sizi yani fehim açısından yani fikir yürütmek, yani aklı yani kullanabilme noktasında, faydalı bir şekilde kullanabilme noktasında mantığın çok faydası var. Yani o senin akıl yürütmeni yani terbiye ediyor. El muhim yani şimdi burada konumuz o değil de. Eğer şimdi bunu böyle yaparsak bu cüzleri bir ayıralım bu ifadeyi. Eğer tebeyyenedalik fa alem en tekfir ve tefsik hiye min mesailel esma'il ne kastediyor İmam-ı Taymi Tekfir ne? Ben yani diyor ki tekfir ve tefsik nedir? İsimler ve hükümler meselesinden bahsindendir. Çünkü tekfir ve tefsik nedir? Tekfir etmek yani hüküm. ama bir isim var Ayva, hüküm. hüküm isim var. Ha hüküm etmek. bak. Çünkü tekfir nedir? Yani küfür nisbetini yapmak, değil evet. mi? küfür nispetini yapmak yani sen ne diyorsun onu Küfren, küfre nispet ediyorsun evet. sen onu küfre nispet ediyorsun e nispet de nedir yargıdır hükümdür hükümdür ha o zaman şimdi bak sen o zaman deme bu o zaman yani bu şimdi bağlantı nerede sen evvela bir şahısı ne ettin ona isim verdin dedin ki sen Çardımcısı. kafirsin Sonra ne ettin? O kafir ismine, ismine şeriatta var olan hükümleri tertip ettin. Yani onu tekfir ettin. Tekfir bu. Tekfir yani muayyen şahısa bir yani küfür hükmünü vermek, sonra da şeriatta var olan bununla alakalı hükümler onun üzerinde uygulamandır. Dolayısıyla tekfir ve tefsik ve aynısı tefsik için geçerli. Yani fasık ismini verdin, Sonra da fasıkla alakalı hükümleri üzerine icra ettin. Tekfir ve tefsik bu. O zaman şimdi mesele nerede? En muhim mesele nerede şimdi? O şahsı kafir yapmada. Yani ona kafir ismini vermekte veyahut o fasığa yani kişiye fasık. fasık ismini vermekte. Neye göre vereceksin pekiyle kafir ve fasık isimlerini? Şah belirlediği yani o kafir isminin yani musemması hakikatı, o hakikati da kim belirlemiştir? Şerim. Şari belirlemiştir. Çünkü onlar şer'i isimler. Hmm. Kafir, fasık, Müslüman vesaire, müşrik bunlar şer'i isimler. Dolayısıyla yani ne şer'i delile dayanması lazım. Senin bir şahısı kafir derken veyahut da Müslüman derken veyahut da fasık derken veyahut da münafık derken, müşrik derken ne olursa olsun o senin tesmiyen şer'i delile dayanması lazım. Eğer şer'i delile dayanmazsa o zaman ismi verme hakkın Yok. yoktur. Verirsen şayet nedir? Eğer şer'i delile dayanmadan bir şahısa bu şer'i isimlerden birisini verirsen kafir, müslüman, müşrik neyse o zaman nedir? İstihsandır. İstihsandır ha? nefsinle, hevan ile, zevkin ile hükme gitmiş olursun. İstihsandır. إذا تبين ذلك فألم أن مسائل التكفير والتفسيك هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها المولاة والمعادات والقتل والأسمة وغير ذلك في الدار الدنيا بتم بأحكام بيردين اسم تلاتة بنيا فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين yani ahirette de sen neticede geçenlerde bunu bahsetmiştik, konuşmuştuk. Yani sen bir insanı tekfir ederken veyahut da sen bir insana için İslam'ı ispat ettiğin zaman hem dünyasına hükmediyorsun hem de Ahiret. ahiretine. Çünkü sen kafir dediğin zaman diyorsun ki bu adam ebedi cehennemliktir. Ha yani kafir ismini verdiğin birisi için demiyorsun ahirette yani Allah'ın meşiyetine kalmış demiyorsun diyorsun ki hayır nasıl ki sen onun küfrüne dünyada cezm ediyorsan ahirette de ebedi cehennemde olduğunu cezm ediyorsun yani kat'i ifade ediyorsun ama şimdi fasık ise müslüman ismini ispat ettin mi diyorsun ki bu kişi ebedi cennettedir. Hafızkı meşi Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah Subhanahu wa taala dilerse o azam, günahlarını azam. Cenneti, e, cehennemde azap eder. Dilerse azap etmez. Ama ebedi cennettedir. O zaman bak sen kişi üzerinde hem dünyada hem ahirette hüküm veriyorsun. Ha şimdi mesele zaten orada. Yani şimdi belki diyeceksin ki tamam sen belki böyle hüküm verdin de. Ya ne ifade eder ki neticede bütün emirler Allah'a dönüyor. Yani sen kafir demişsindir ahirette ama o Müslümandır. Dolayısıyla sen şimdi ahiretinde ebedi cenne, cehennemlik diye hükmettin diye ebedi cehennemlik mi olacak? Yok. Hakikati neyse ona göre Allah Azze ve hüküm verecek. Ama mesele orada işte sen Allah'ın Azze ve iradesiyle ne kadar mutabık oldun hükmünde. Ha, mesele or yani senin imtihanın orada. Ha? Ve özellikle sizler, yani ilimle iştigal edenler, çünkü siz hükmedenler olacaksınız. Tamam yani sen eşyaya bir şeye hüküm vereceksin. Helal diyeceksin, haram diyeceksin, caiz diyeceksin, caiz değil diyeceksin. Falan falan kafir, falan falan Müslüman, falan falan münafık diyeceksin. Yani hüküm vereceksin. Ha, eğer senin o verdiğin hüküm Allah'ın azze hükmüyle mutabık değil ise vay haline. O zaman vay haline. <gülüyor> Anlıyorsunuz mesele basit bir mesele değil. O zaman helak oldun yani. Dolayısıyla çetin bir mesele. A peki şimdi Allah'ın iradesine yani o Allah'ın koyacağı isme mutabık olma durumun yok mu? Var. var nasıl var? Hı? Nasıl yani bu isimlendirmede Allah'ın azze öncenin iradesine nasıl mutabık olabilirsin? Ayyol. Eğer senin de yargın delile dayanıyorsa yani Allah'tan gelmiş olan habere dayanıyorsa o zaman diyebilirsin ki işte Allah Azze Celle bu insan hakkında bu ismi vermiş. Ben de o ismi veriyorum. Yani ben Allah'ın ona verdiği ismi veriyorum. Senin o zaman tesmiyen ne? Allah'ın Azze Hoc'un tesmiyesiyle mutabık olacak. Olur. Ha bu bahiste hata yaparsan dahi, ha, yapsan dahi eğer sen emek sarf ettiğin bütün gücünü ortaya koyduğun delillerde yani Son derece inayet gösterdin ve daima delillerde tutunmakta çaba sarf ettin. Hiçbir surette nefsine meyletmemeye, daima yani o mustakim yol üzerine kalmaya sen çaba sarf ettin. Ama yani bir hata yaptın olabilir. Beşer insan hata yapar. Bir yerde bir hata yaptın. Allah azze ve o zaman seni bundan ötürü başlayacaktır ve seni yine mükafatlandıracak bak ve ki sen tesmiyede mutabık yani Allah Azze Özey'in iradesine ya da tesmiyesine yani mutabık olmasan da ona muvaffak olmasan da yine Allah Azze Celle seni ödüllendirecek çünkü sen onu irade ettin, azmettin, çaba sarf ettin, iştihad ettin Ha, فَإِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ اَوْ جَبَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَهَذَا مِنَ فِي كُلِّ وَقْتٍ <وَمَكَانٍ> Bu her vakit ve her yerde külli olan ahkamdan, ha Bu ne kastediyor anlaşılacak inşallah. قال الله تعالى Şimdi bu bahiste bak bu misali getiriyor. Diyor ki inna allazine amanu hadu ve alnasara ve men amena billahi ve al yevmil ahir amila salihan felahum ejrum inda rabbihim ve la khawfun aleyhim ve lahum yahzino ve kalı ta'ala lemma zekara kavla al yahudi ve alnasara len illa men kana huden au nasara tilke emaniyyuhum kul hatu burhanakum kuntum sadiqin bunu dedik dediklerinde yahudiler ve Hristiyanlar fe ammara an yutalibahum bil burhan delillerini getirmelerini ya, delillerini getirmelerini talep etmelerini emretmiştir diyor ale hada nefi'l am çünkü genel itibarla umum nefi diyorlar mafihi min el isbati'l batil thumma qal bala men esleme vechu lillah wa muhsinun fe lehu ecru Şimdi birinci ayda bak innellezine amenu iman edenler. Bu iman edenler kimleri kastediyor? Yani ümmeti Muhammed. Ömmeti evet. Muhammed'ten iman edenler sallallahu aleyhi ve sellem. Innellezine amenu ve'llezine hadu yani Yahudiler. Ve Nasara Hristiyanlar. Ve Sabiin yani Sabii dinine mensup olanlar. Bunların men amene billahi ve'l-yeumi'l-ahire bir yani bunu bu dinlere müntesip olanlar ahirete Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlar ve amil salihan ve salih amel işlemiş olanlar felahum ecrüm rabbihim bunlar ne felahum ecrüm rabbihim bunların ecilleri Rabbileri katında olacaktır ha. bunlar ecir sahibi velâ alehim ve lahum yahzenûn yani onlar önlerinde olanlardan korku içinde değiller ve arkalarına bıraktıklarından da hüzünde değiller Ha şimdi burada Allah subhanahu ve teala bak yani bu dünya ve ahirette saadet ehlinden ya şimdi burada yani Allah subhanahu ve teala bak bir ümmeti Muhammed sonra Yahudiler, Hristiyanlar ve sahabiler Allah'a ahiret gün iman etmiş olanlar salih amel işleyenler için Allah azze ve Celle onlar Rabbleri katında onların ecelleri olacak evet. ve onlar dünya ve ahirette de sah sahitlerden olacaklar ne korkudalar ne de Hüsündeler. hüzündeler İspat ediyor. Sonra diğer ayette Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlar ki, lan yet cenne. cennete girmeyecek, değil mi? İlla men kene Hudden ou sadece Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi ve Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek. giremeyecek, girmeyecektir. Diyor ki, buna tilk emeni yuhum, yani bu onların boş temennileridir, kuruntularıdır de ki onlara hetu burhanakum delillerinizi verin in kuntum eğer doğru sözlüyseniz. O zaman burada şimdi isimler var. Ha isimler var ve isimlere tereddüb eden hükümler var. İsimlere tereddüb eden hükümler. İsimler birinci ayetinde inneladine emenu. Ellezine amenu. Yani müminler. Sonra vellezine hadu yani Yahudiler ve <gülüyor> Nasara nasraniler, ve sâbi'in, ve sâbi'in, Bunlar için bu isimlere hüküm tereddüt ediyor. Nasıl hüküm? فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ Dünya hayatında onlar için bir korku yoktur. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Hüzünde de değiller. Yani dünya ve ahirette. Ama bak şimdi bu isimler Allah subhanahu ve teala ta takkid ediyor. Bu isimler çünkü ne? Bunlar isimler ve isimlerin mahiyetleri yani bu ismin müsemması mesela yani duruma göre değişken do, geçen derste e, görmüştük. Nasıl takid ediyor? Men âmene billahi Men âmene billahi vel yevmil âkhri ve amele salihan Yani o Nasrani'yi, o Yahudi'yi o Sabi'yi veyahut o اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اٰمَنُوا yani ümmet-i olanları nasıl taklit ediyor Allah Azze ve Celle? Allah'a ahiret gününe ve salih amel işleyenler. iman eden ve salih amel işleyenler. Sonra ondan sonraki ayette <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlar ki sadece Yahudi ve Hristiyan olanlar cennete girecekler. Şerii isimle Yahudi ve Hristiyan. Onlar sadece ancak cennete girecekler. hükmü. o. Yani cennete girme hükmünü Yahudi ve Hristiyanlarla ne diyorlar? Asır. Hasrediyorlar. diyorlar. Allah Sübhanu ve Teala bunu inkar ediyor. Diyor ki bu onların kuruntularıdır. Bunun bir gerçeği yok. Onlardan delillerini talep et. Feemaran yutalibuhum bil burhan ala hada'n nefi'l an. Çünkü onlar diyorlar ki hiç kimse Hristiyanlar ya Yahudiler hariç cennete girmeyecektir. Ve fihi min el isbatil batil. Sonra قال Sonra Allah'ın azze ocağının cevabı ne var? Bela bilakis men esleme vecehu lillah ve hu muhsinun felahu ecruha inda rabbihi ve la khawfun alehim, ve lahum yahzenun. Bilakis yani yüzünü Allah'a teslim etmiş olan ve hu muhsinun ve muhsin olan işte onun ne olacak? felahu ecruhu. Muhakkak onun ecri olacaktır inda rabbihi, rabbi, rabbi katında. Ve o onun içinde bir korku vardır ne de hüzün. فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والناصر والصابئين وعن المؤمنين بعد مبعث مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه من جمع الخصال الثلاث بوئش خصاله تطلع مش أظن ؟التي هي جماع الصلاح وهي الإيمان بالخلق والبعث برنجسي إيمان يعني bilhalk yaratılış ve diriliş. He, iman eden, i iman, yani yaratıcı ve dirilişi iman etmek. Yani bilmebdei ma ve ma'ad. Yani başlangıç, başlangıç, başlangıç ve dönüş. Başlangıç. dönüş El imenu billahi ve yömin ahir. Bu ikincisi. Yani bir yaratılmış, yaratılışa ve e, dirilişe iman. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman. Ve amelü salih. ...ve sâlih amel. Yani bu hısal-ü bunlar. ...ve huve edâ'ul me'mûri bi'hi ve terkul menhiyye anhu. Yani bu da amel salih nedir? Emredilmiş olanı yerine getirmek, yapmak ve nehyedilmiş olanı terk etmek. Kim böyleyse, kimde bu üç vasıf, ha? üç haslet var ise... İşte onlar fe inne lahu husulü sevabi ve hu ecru inde iqab işte onun için o sevap hasıl olacaktır. O da nedir o sevap? Yani Rabbi katında ecir ve azabın ha, azaptan yani korunmuş olması ondan defedilmiş olması. Fe la havfun alehim mimma amamahu ve la ala ma veraahu ne önünde gelecek olandan korkar neden? ardında bırakmış olduğundan ötürü hüzündedir, üzüntüdür. Ve zalike kâlişte bunun için demiştir ki belâ men esleme ve hum muhsinûn. böyle demişe ihlasu'd-dîni lillâh. Yani bir men esleme vechühu lillâh Allah'a yüzünü teslim etmek o da nedir? Yani dinde ikhlas, dinde yani dini Allah için halis kılmak. İhlasu'd-dîni lillâh ve huve ibâdetuhu vahdehu o nedir? sadece onu um, ibadet etmekle şerik'lehu onun or yani ortasına ortak olmaksızın ve hakikatu kavlihi iyyake na'udü ve iyyake ve muhsinun aynı zamandır muhsin'dir ve hu muhsinun eee فالاول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا ثانيا محسنا هو yani o zaman burada İmam-ı Temi ne diyor Evet devamı okumaya. Ve hadha allazi zekerehu fi hatayn al-ayatayn huwal imanul am wal islamul am allazi awjabahullah ala jami' ibadihi min al-awwalin wal O zaman burada bak yani burada ne ifade ediyor İmamet-i yani Hristiyanlar, Yahudiler dediler ki Sadece Yahudi, Hristiyan olanlar cennete girecekler. Ona Allah Subhanahu ve Teala'nın cevabı ne? بَلَا مَنْ اَسْلَمْ وَجَوْا لِلَّهِ muhsinun, مُحْسِنُونَ وَهُو O zaman ve ondan evvelki ayetle bunu destekliyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala orada ne? Hem yani o dünya ve ahiret saadetini kimler için ispat ediyor? İman, i̇man ehli için sonra Yahudiler, Hristiyanlar, Sabinler ama kimler? Allah'a ahirete ve salih, salih amel işleyenler. Allah'a iman imanete ve salih amel işleyenler. O zaman demek ki burada ne? İşte bunlar o aslen ha dünya ve ahiret saadetini sağlayacak olan ilzami vasıflar İşte bu vasıflar. Onun için burada diyor işte, kim bu üç haslete sahip olursa işte onlar ecir yani Allah rabləri katında ecir sahibi olacakları azaptan yani onlar kurtulmuş korunmuş olacaklar. Onlar için dünya ve ahirette bir korku ve hüzün olmayacak. Üç haslet de nedir? Birincisi el imanu bil halq ve'l ba's. Sonra ikinci el iman billah ve lehumu'l ahir. Üçüncüsü ve'l amelu salih. zaman burada ne ifade ediyor? Yani bu üç haslet ha, bu üç haslet ve bu üç haslet bu daha sonraki sözünde ne?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 bu ve ona benzer nifakın müsemması, küfrün müsemması, şirkin müsemması <gülüyor> bunlar iki kısımlı. Yani bir bu isimlerde İslam'ul âm'a giren, iman'ul âm'a giren, el-kufrul âm'a giren, el-şirkul âm'a giren bir kısmı var. Yani bütün ümmetlerde aynı olmuş olan. Ha bir ne? diğerine El-İslam'ul khâs, el-imânul khâs yot şirku lahas, küfrü lahas yani o da nedir? O ümmete mahsus. Yani o zaman bir şimdi bizim yani şu zamanda o zaman İslam ismi demek ki İslam isminin müsemmasının bir kısmı var. O İslamul Âm'dan gelme. Yani bütün önceki rasullerin de o beyan ettikleri bazı hasletleri var. Ama bir de ne? özellikle yani bizim ümmetimiz için yani o, e, beyan edilmiş olan hasletler var. İşte o İslam'ul hassa girecek olan kısımlar. Aynı şekilde mesela şirk şirkul am var. Yani bütün e, ümmetlerde ortak beyan edilmiş olan şirkin vasıfları bir de şirkul has olan yani bizim ümmeti bizim ümmetimizde beyan edilmiş olan şirkin bazı has vasıfları. Mesela misal Mesela Allah'tan başkasına... İbadet mi yani bu kurban kesme. Ha, yani mesela daha önceki... Veyahut da daha şey bir misal verelim daha açık mesela Allah'tan başkasına secdeye varmak. Değil mi? Allah'tan başkasına secdeye varmak daha önceki ümmetlerde meşru muydu? İnsanı... Yani... Allah'tan başka bir secde ama hocam ibadet secdesi değil ne Hayır, ha, secdesi. tamam işte ama bak eski ümmetlerde Allah'tan başka secdeye varmak şirk kavramın dahilinde değildi. değildi. Evet. Ha, çünkü Yusuf Aleyhisselatü da ondan sonra şeyde mesela Muaz bin Cebel'de evet. Radül Anhu Şam diyarından döndüğünde Resulullah Sağzım secdeye varıyor. Evet. Ama orada, yani o secdeye nasıl bir secde? yani eski eskiden gelmeyen, eski ümmetlerden gelen secde anlayışını tazim. Tamam. Tazim etmek. Ama bizim ümmetimiz, yani bizim şeriatımız ne etmiştir? O tazim ifadesini Allah subhanahu ve teala'ya has, has kılmıştır. kılmıştır. Ha, ona taksis etmiştir. Ondan başkasını hatta secdeye gidersen bu şirk olur. Tamam. Bak yani şirkul am o şirkul has. Ha, şirkul am mesela ne? Şirkul am Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'tan başkasına istigasede bulunmak, Allah'tan başkasına kullukta bulunmak, yani o şeriatta veyahut da umumen yani taksis edilmiş veyahut da o şeriatta taksis edilmiş olanları Allah'tan başkasına sevket sarf etmek. Ha şirkul şirkul am, ondan sonra ne? Şirkul khas, yani her ümmette yine özellikle yani beyan edilmiş bazı şirkler. O zaman bu yani müsemma, müsemmeyatta, bu isimlerin müsemmeyatında bir bütün ümmetlerde ortak olan bazı kısımlar vardır. Ama bazı kısımlarda ne? Yani o ümmete mahsustur. Aynı burada İmam-ı Temir ispat ettiği gibi. Yani burada Bela men eslem vecehu lillahi ve muhsinun. Yani bu her kim ki, hangi ümmetten olursa olsun yani. Bu vasıflar üzere ise o nedir? O inşallah ahirette Allah'ın azze ve celle'in yani merhametini mağfiretini yani ümit edebilir. Ama tabii bu hu muhsinun bu daima nedir? Bu her bir ümmette yine o Resul'le beraber gönderilmiş olan şeriata göre. Çünkü muhsin ne zaman insan muhsindir, salih amel sahibidir? yer şeriata uygun hareket ettiğin. O zaman o amel salih olur. Salih amel hangi ameldir? Şeriata uygun olan, şeriata göre yapılmış olan ameldir. Dolayısıyla elbette yani ee, Musa Aleyhisselatussam dönemindeki bir Müslümanın salih ameli, İsa Aleyhisselam dönemindeki bir Müslümanın salih amelinden ve Muhammed Aleyhisselatussalamın ümmetinin bir Müslüman salih amelinden farklı. farklı olacaktır. Kimi kısımlarda ama bazı kısımlarda aynı olacak. Çünkü onlar her ümmette aynı beyan edilmişler ama bazı kısımlar farklı olacak. Mesela Nikahın dörtten fazlası evlen caiz olmuş olması gibi Veyahut da içkinin evelen caiz olması evet. gibi Veyahut da yani mesela ganimetin evlen haram olup da bizim ümmete helal evet. kılınmış olması gibi vesaire yani Bu tip şeylerde e, farklılıklar olacaktır ha, Sonra diyor ki e, İmam-ı Rahimullah وهذا الذي ذكروا في هاتين الآيتين هو الإيمان العام والإسلام العام الذي أوجب الله على جميع إباده من الأولين الآخرين، وهو دين الله العام الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنيبوا الطاغوت. وزم بقوناشندي بوإسلام مسماسنا دايل ألان و İslamul Âm'dan olan yani bu ne? Resul. Bütün Resul evet. Resullerin getirmiş olduğu. O zaman bu nedir? Bu mesela İslam'ın bu hasleti hangi hangi kısma giriyor? İslam'ın İsmon ismi yani İslam -am ama yani şimdi şey mahiyetten yani İslam İslam'ın kısımlar asıl evet. Yani bak bu bu şimdi yani ene evet. ibudullah o vasıf yani. Allah'a ibadete girmez. İbadet o bu tağut, tağuttan iştirak edin. Ha sakının. O vasıf bu İslam'ın İslam aslından. Edin. Yani sen İslam'ı tarif ederken bak müsemması bizim konumuz. İslam'ın müsemması. Yani şu vasıf nedir o zaman İslam'ın aslındandır. İslam'ın evet. aslından. Ne demek? Yani şunu getirmeyen İslam'ı asıldan oluşturmamıştır. Bunu bozan İslam'ı asıldan bozmuştur. Çünkü İslam neticede mertebe mertebe yani İslam'ın İslam'ın aslı var İslam'ın vacibi var Bir de İslam'ın müstahbu var, farkı. değil mi? İslam'ın aslına yönelik senin nazarın farklıdır, İslam'ın İslam vacibine yönelik farklıdır, İslam'ın müstahabına İslam. farklıdır. Muqallat Aala, Oma arsalna min kabli kmen Rasul illa nohpe ileyeh anhu la ilaha illa ana fa'budun. O zaman bu da yine ne? Aslında. Bu da İslam'ın Aslında. aslından. Ve kâle teâlâ وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اَجَعَلْنَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اَلِهَةً يُعْبَدُونَ Bu da yine e, dinin aslından. Yani İslam'ın aslından. Çünkü bunlar hep bütün Resullerin ortak oldukları, ortak yani beyan ettikleri bazı esaslar, vasıflar ve söylediye Allah şaralakumden dinimaa vassabhi Nuhan, olladı awwaina illeika, ollama vassayin behi İbrahim ve Musa ve Aïs, anaqimud dinne, walla tefaraku Bu da yine dinin aslında ne? Yani burada dinin aslından olan bazı İslamın aslından olan yani bazı meseleler getiriyor. Yani İslamın İslamul am kısmından olan ama İslamul am kısmı olan nedir? Hepsi İslamın aslındadır. Yani çünkü onlar bütün Resullerde ortak beyan edilmiş. Ve bunu şey Risalesinde okumuştuk. Neydi? Aslı dinin Aslı dinin İslam ve din, kaidatuhu Risalesinde e, bunun yani bir şeyin dinin aslından oluşunu neyle anlarız dedik. E Bu konuda en büyük ölçü bütün Resullerin evet. e, ortak beyan hmm. etmiş olmaları. Sonra da i̇bn Recep hafız İbn-i Recep Rahimullah, İbn Rahimullah Ulum vel Hekim kitabında 32. sayfasında 2. hadisin şerhinde diyor ki وَهَذِي الْمَسَائِلُ İslam مَسَائِلَ الْاِسْلَامِ وَالْاِيمَانِ وَالْاِيمَانِ وَالْاكُفْرِ Nifak. Yani İslam, iman, küfrü, nifak meselelerini kastederek مَسَائِلُ عَذ۪يمَةٌ جِدَّ Bunlar çok büyük, çok muhim meseleler fakın Allah'a alıkı bu hadi ismâi saadet ve şakawet ve çünkü bu isimlere Allah subhanahu wa Taala saadeti şakaweti ve cennet ve cehennemi hak ha bağlamıştır bunlara yazmıştır yani bağlamıştır ha sonra diyor ki vaktilafu ve iliktilafu fi اول الاختلاف في مسمياتها اول yani bu isimlerin müsemmasındaki ihtilaf ümmette vaki olmuş olan ilk ihtilaf bu ne demek o zaman demek ki bundan evvel ümmette bu isimlere yönelik bir ihtilaf yoktu ihtilaf yoktu ha ve bu çok muhim bir mesele yani baksi anlama baksi değerlendirme noktasından bu çok önemli bunu daha önceden bu şirkin tarihsel gelişmesinde evet. onu da hani gördük değil evet. mi? Yani o şirkin ümmetin içerisinde var olması, var oluşu aslen yani ilk üç nesilde yok. Yok. yoktu. Ondan, yani. sonra ha ondan sonra başlıyor. Ondan sonra başlıyor. İmam-ı dediği gibi başkalarının üç, ilk, üç, ilk üç asırda aslen şirkin varlığı ümmette yok. Olsa da ferdi. Ve onu da hemen ne diyor? Hemen yok ediyorlar. Hemen yok ediyor. Mesela sebeiyyeler olsun veyahut işte kaderciler olsun. Yani bunlar hepsini hemen müdahale ediliyor ve hemen def ediliyor. Aslen yani bu şirk ve nasıl şirk yani? yani burada önemli olan o şirkin yani İslam kılıfında şirk. İslam kılıfında şirk neyle beraber geliyor aslen? Yani Rafizlel ha, ve Rafizlel'in özellikle devlet sahibi olması ve devlet olarak da yani sünnilerin bölgelerinde hükmetmeliğe başlamaları. İşte Fatimiler bir tarafta, İsmail'ler bir tarafta, bu beni bu Buveyh oğulları yani Buveyh oğulları bir tarafta. E bunların sünni bölgeleri hakim olmaları ve orada hükmetmeleri bunların vesilesiyle özellikle şirk, ha, özellikle ölülere yönelik, işte salihlere yönelik vesaire bu şirkler İslam'a giriş yapıyor. O zaman yani bizim bahsimizde ki iş oraya doğru gelecek ve zaten bu kitabın asıl ana mevzusu o yani. Dinin aslında cehalet, muazeret midir değil midir meselesi. Ve o dinin en önemli meseleni çünkü bütün mesele bir şekilde yine oraya dönüyor ve senin buradaki tercihine göre de senin bütün meselelerin, nazarın ona göre şekilleniyor. Dolayısıyla bu muhim bir mesele ama şimdi şey olarak bu nasıl bu bahiste bir sıkıntı var, bir sorun var? Yani mesela anlama açısından önemli. Sen şimdi bu meselede iki görüş var biliyorsunuz. Yani mazeret midir değil midir meselesinde iki görüş var. Ve mazeret mi değil midir mesela onu da biraz açalım. Yani bir insan hem Allah'a teslim olduğunu söylüyor ama aynı zamanda şirk koşuyor. Yani bu bir müslüman için, bir müslüman için bunu ispat etmek mümkün mü değil mi? İhtilafı. İki görüş var biliyorsunuz ulema arasında yani şu asrımızda. Bir kısım ulema ki bunlar ekser diyorlar ki evet bu mümkündür. Nasıl mümkündür? Cahaletinden. Yani cahaleten yapıyor. Yoksa elbette bilerek kasten yapmıyor. Cahilliğinden şirk koşuyor. E ee, bu da onun için mazerettir. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Onun asıl olan İslam vasfını yani istisab ediyoruz yani onun İslam vasfını istisab ediyoruz ta ki hüccet ikamesine kadar hüccet ikamesinden sonra hala o şirkinde devam ederse o zaman onu tekfir ediyoruz İslam'dan ihraç ediyoruz ama hüccet ikamesi vaki olmadığı sürece onda İslam vasfını istisab ediyoruz çünkü İslam'ı ondan men etmek için Mani var, o manide ne? Cehalet. Tamam yani Şey o. Diğer bir kısım ulema diyorlar ki böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bu yani asla muhalif. Asla muhalif yani. Bir insan ya Müslümandır ya muşriktir. Ya İslam'ı gerektirecek olan vasıflara haizdir veyahut da şirki gerektirecek olan vasıflara haizdir. Ona göre de ya İslam ismini alacak da şirk ismini alacak ya Müslüman olacak ya da muşrik olacak eğer şayet Allah'ı teslim olduğunu söylemesiyle beraber o şirkin aslından olan bir eylem ya da söz ondan sadır olursa o zaman ne deriz diyor? diyorlar ki biz böyle bir şahsı İslam'dan ihraç ederiz ve hak ettiği isme nispet ederiz yani o, o isimle isimlendiriz o da nedir şirk ve muşrik Şirk ve muşrik. Yani ne diyorlar? O zaman fark nerede? Diyorlar ki biz bu, bu, bu şimdi bu kişide var olan İslam artık bozuldu. Dolayısıyla ne diyoruz? Onu şirke nispet ediyoruz. Ama tekfir hükmü diyorlar. Tekfir hükmü yani onu küfre nispet etmek. Yani küfür, kâfir ismini vermek ve kâfir ismine terettüp edecek olan şerî ahkamı onda icra etmek için hücret ikamesini şart koşarız. Dolayısıyla hücret ikamesi gerçekleşmediği sürece onu tekfir etmeyiz ona yani tekfir ahkamını onda uygulamayız lakin müslüman da kabul etmeyiz müşrik ve müşrik üzere yani müşrik görürüz ve müşriğin aldığı ahkamı uygularız. Müşriğin aldığı ahkamı uygularız. O zaman bu bu bir ihtilaf şu zamanda. Ha şimdi peki bu ihtilafı bu bir ihtilaf. <gülüyor> Hem de çetin bir ihtilaf. Ha, çetin bir ihtilaf. E peki değerli şimdi bu ihtilaf edilmişse bunu nereye arz edeceğiz? Nereye sunacağız? İşte Kitap ve sünneti hmm. sunacağız. Peki kitap ve sünneti yani kitap ve sünneti sunmak derken asla neyi kastediyoruz? Yani onu var, o Nasıl Ali radül anhu zamanında bu hariciler şeysi düştüğünde, fitnesi düştüğünde Kura'yı topluyor. Ondan sonra Musaf'ı getiriyor. <gülüyor> Musaf'ı koyuyor ortaya. Diyor ki hadi Kuran konuş. Aramızda hükmet yani. Konuş. O kadar çok şey diyor ki yani dürtüyor ki Kur'an'ı konuşsun diye. Artık orada toplananlar diyorlar ki yani ya emr mu'minin müminin yani o sayfelerden, mürekkepten yani meydana gelmiş bir şey. O konuşmaz ki yani. Senin muradın ne? Sen ne istiyorsun? Yani biz sana söyleyelim. Yani kendilerini, kendisi yani o kendileri nasıl bir batıl üzere olduklarını itiraf ettiriyor. Çünkü mesele o. Yani sen Kur'an ve sünnete gidelim derken Kur'an'ı getirip o işte Kur'an bir de bir hadis kitabı hadi Ey Kur'an, hadi, hadi işte Sahih Buhari, hadi aramızda hükmet. Onu mu kastedilen o mu? Yok, sen kazs yani sen aslında ne yeni ne diyorsun? Yani o sen yine bir şahısla hükme gidiyorsun. O şahıs ancak neyle hükmedecek? Kur'an ve Sünnet ile hükmedecek. Yani sözü neye dayanması lazım aslında? Yani maksud o. Onun sözü delile dayanması lazım. Kur'an'dan ve sünnetten gelen delile dayanması lazım. Dolayısıyla elbette şimdi bu ihtilafı nasıl çözeceğiz? Kur'an ve sünnete dönmemiz lazım. Lakin Kur'an ve sünnete nasıl döneceğiz? Sahabenin fehmiyle ve sahabenin talebelerin fehmiyle, onların talebelerinin fehmiyle, onların yolunu izlemiş olan imamların fehmiyle. O zaman biz yine yani ulemaya dönüyoruz. Sahih menheç sahibi olan, bir selim, bir akideye sahip olan ulemanın sözlerine dönme, dönmeye muhtaçız. Ama muşkile nerede şimdi? Bak diyor ki İbni Recep Rahimullah, bu ihtilaf ümmette vaki olmuş olan ilk ihtilaf. Demek ki bunun evvelinde bir ihtilaf Yok. yoktu. Demek ki o zaman biz bu, bu meseleyi ne sahabeye sunabileceğiz, ne de onların talebelerine sunabileceğiz, ne de ondan sonra gelenlere sunabileceğiz. Ancak yani bu meseleler artık ümmette vaki olmaya başladıktan sonra konuşmuş olan ulemaya sunabileceğiz. Onlar da yine kendi bahislerinde bunları değerlendirdikleri için yani işin hakikati muşkül orada yani bu bahiste yani dinin aslında cehalet mazeret midir değil midir? Bir Müslüman cahilliğinden ötürü Allah'a ortak koştuğu yani artı Allah'a ortak koştuğu zaman bu onun için bir maziret midir, değil midir meselesi eskiler indinde yok ya yani. yani Yok. Yani bu bahiste en eski sözler yani Ebu Hanife'ye kadar gidiyor. Rahimullah. Sonra İmam Şafir Rahimullah. İmam Ahmet'ten Allah'ım hatırlamıyorum var mı sözler. Ama onlar ne bahiste konuşuyorlar? Onların sözleri özellikle isim ve sifat bahsinde. Özellikle. Ki isim ve sifat bahsi biliyorsunuz yani hafif meselelerden. Veyahut da yani şeriatta beyan edilmiş olan meselelere yönelik, yani ona muhalefette, yani muhalefetten bahsediyorlar. Yani bizim, yani şu bahiste konuşmuyorlar işin o muşkül orada. Ya şimdi eğer tutturursan yok illa da yani bu konuda sahabe sözü, illa da tabiin sözü o zaman onu bulamayacaksın. E ondan sonraki alimler de zaten artık kendi ihtiyaç yani kendi zamanlarında ihtiyaç duydukları kadar mesele incelemişler. Yani en muhim muşkül orada. Bu inşallah yani konu genişlik eşittikçe şey açıldıkça kitabı okuduğumuz o okumaya devam edip konu açıldıkça bu konularda açmaya çalışacağız inşallah. El muhim şimdi İbn-i Recep rahim olan sözü وَالْاِخْتِلَافُ ف۪ي مُسَمَّيَاتِهَا اول اختلاف وقف هذه الامه. Bu şer'i isimlerin müsemmasında ilk ihtilaf düşmüş. Bu çok muhim bir mesele. İlk ihtilaf bu isimlerin müsemmasında düşmüştür. Ve bütün bidat fırkaları da buradan türeme. Yani o isimde o ismin müsemmasında ihtilaf edildi. Yani orada bir sapma meydana geldi. O sapmaya da ne etti fırkalar bina. Yani o oradan türediler. وَهُوَ خِلَافُ الْخَوَارِجُ لِسَّحَابَ Yani ilk burada bahsettiği yani haricilerin sahabeye muhalefetleri. O zaman yine yani bu sapkınlığın bak dalaletin sapmanın şeysi nerede? Kökü nereye dayanıyor? Hı? Var olmuş olan bütün sapmaların, dalaletin temel sebebi kaynak nedir? Hı? Ya bu sözü bina yani bu sözü şeydin zaten diyor. O hilaful havarici ne sahabe sahabeden ayrılman. Tüm yani o da ona çok esası bir mesele yani. Bütün mesele orada odaklanıyor. Sahabenin yoluna, yoldan ayrıldığın zaman iş bitmiştir. Ha, sahabenin nazarını terk ettiğin zaman, sahabenin tasavvurunu terk ettiğin zaman sahabenin fehminden ayrıldığın zaman, sahabenin yolundan saptığın zaman, sahabeyi artık imam olarak kabul etmediğin zaman kendine o zaman senin işin bitmiştir yani İslami kişiliğin ölmüştür yani. Sen dini bir gerçek yani bu bir telakki masallar diyoruz ya, dinin telakki masalları. Dinin telakki master'ı bir, Kur'an'dır. iki Nebevi sünnettir. Ve üç, Selef'in anlayışıdır. Ayva, Selef'in yanına sahabe. Yani sahabe o ilk, Abi, yani o e, telakki mastarları, sahabe. Ve sahabeye katmazsan o zaman dini anlayamazsın. Çünkü dini sana aktaran, yani o iki mastarı sana aktaran sahabedir. sahabedir. Evet. Ve sahabe o mastarı, yani o iki mastarı bizzat kendileri edinmişler, öğrenmişlerdir. Elbette sen o mastaları fehmetmekte onların fehimlerine muhtaçsın. وَهُوَ خِلَافُ الْخَوَارِجْ لِسْصَحَابَةٍ حَيْثُ أَخْرَجُوا عُسَاتِ الْمُوَحْهِدِينَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّ Nasıl bu şey yani sapma nerede çünkü onlar ne ettiler muvahit olan asi muvahhid ama asi yani dinin aslı bozulmamış ama dinin vacibini bozmuşlar Tam dinin vacibini bozmuşlar veyahut da İslam'ın aslını bozmamışlar ama İslam'ın vacibini bozmuşlar Usat olmuşlar, asi olmuşlar. Ne ettiler onlar? Tamamıyla külliyen İslam'dan ihraç ettiler. O zaman ne anlozu sözden İbnü'l-Cezzib sözünden sahabe böyle yapmıyordu. Ve adkaluhum fi daire'tül kufur. Onları küfür dairesine soktular ve amaluhum muamaletül kuffar. Kafir muamelesi yaptılar ve istahallu bi'dalki dimal müslim ve amwaluhum. Ve onların canlarını ve mallarını evet. helal kabul ettirir, helal Bak şimdi ilk ne? Bak ilk, ilk şey, ilk fesat nerede? Ha, sahabenin abi. fehminden kopmaları. Bu ilk fesat. O zorunlu olarak, bak o fesadın zorunlu neticesi akabinde gelmiş olan nedir? Yani e, bu dini isimlerde bir tahrife uğramaları, uğramaları. nazarları, fikirleri, yani itikatları, inançları bozulması hashaben fehmenin ayrılmaları onların imamlıklarından yani çıkmaları netli zorunlu netice olarak o dini isimlerde dinin müsemmalarında bir tahrif onları itti. Ha, isimlerin müsemmasını tahrif ettiler. <gülüyor> Netle bu sefer o kendi bozdukları o müsemmayata, hakikata göre ne isim verdiler. İsim değil, isim verdiler. İsim ver, nasıl isim verdiler? hakikat İslam olan insanlara küfür ismini verdiler. Küfür ismine şimdi ne tereddüt ediyor? Hüküm, hüküm, hüküm tereddüt ediyor. Yani. Dolayısıyla kafir oldu. Kafir hükmünü verdiler. E kafir, kafirin hükmü nedir? Yani canı Allah, ve malı, Allah, malı Allah, helaldir. Allah. Bu sefer kendilerini onların o aslen hakikati İslam olan insanların canlarını mallarına kendilerini ben helal Allah. verdiler. Abi bu aynı işte bizim yakın tarihte hilafet cemaatinin yaptığı gibi. Onlar da bak önce bir isim isim koydular. Nasıl bir isim koydular kendilerine? Hilafet. Evet. Ebubekir el diye dediler ki halife. O isim. O ismin bir müsemması var Aslen Yani o ismi yani o ismi var edecek olan, o ismin varlığını ispat edecek olan bir hasletleri var, vasıfları var. Zorunlu vasıfları var. O zorunlu vasıflar olmamasına, tahakkuk etmemesine rağmen onlar ne ettiler? İsmi verdiler. isim verdikten sonra şimdi o isme ne edecek zorunlu olarak hükümler teretüp edecek. zorunlu bak ha bu. yani şöyle bir şey de yok onu da anla, onu da iyi anlayın. yani sen bir isim verdiğin zaman ya ismi verelim gerisi yapmayalım. böyle bir şey de yok. Ya sen isim verdiğin zaman o isim muhakkak yargı kendisiyle beraber bir hüküm bir hükümler getirecek. netler halife dediler. E o zaman halife sözü ne ümmet ona itaat Değil etmesi de. lazım. İtaat vacip dediler. E pekala o zaman itaat etmeyenler bağı Bağ, Bağ, Bağ, dediler. E Bağ de İslam ahkamında nedir hükmü? Öldürülür savaşı itaate girinceye kadar. İtaate girinceye kadar öldür yani savaşılır. Artı o bağılar bir de yani onun hilafetini inkar ettiler dediler ki halife inkar etmek yani o da tabii onların azgınlığı aslında böyle bir netice zorunlu bir netice yok ama onların azgınlığı halife inkar etmek nedir? Şeriatı inkar etmektir. Bak bu da yine bir isim. Şeriatı inkar edenler. Yani halife inkar edenler kimlerdir? Şeriatı inkar edenler. E peki de şeriatı inkar edenin aldığı isim nedir? Mürted. Küfür. Ha küfür yani evveli İslam vardı ne oldu? Mürted. Murted oldu. Al sana bir şerih isim daha. Murtet. E pek ki Murtede hüküm tereddüt ediyor mu? Ediyor. ediyor. Nedir? Öldürme. Öldür. Yani. Ya iki seçenek var ya. Yani, ya ya tövbe edecek ya da yani, öldürülecek. Bu sefer başladılar bütün Murtetleri öldürmeye. <gülüyor> yani hepsi bak nerede Bir fesat. Ve o fesat da nerede başladı? İşin gerçeği. isim versin İsim Ama isim vermenin evvelindeki fesat neydi? Hilafet Allah. cemaatinde ne ettiler? İsim ha isim yani o isim o isimdeki o fesatları o fesada terettüp yani onun zorunlu neticesiydi. Hı. Ne ettiler? Yani ümmetten yani, koptular. koptular. Ümmet. Ve özellikle ümmetin ulemasından ha yani yani ne e, rasullerin varisleri ve sahabenin yani varisleri olan ulemadan koptular. Ulemadan koptular. Ulemadan kopmaları ümmetten koptular ondan sonra da bütün o yani isimlendirmedeki o fesatları getirdi ondan sonra zaten yani bu bir şey yol o yola girdi mi o artık o sonuna kadar gidiyor Ha bu aynı bak yani atalarının yaptıkları aynı yolunu izlediler yani ataları da böyleydi ثُمَّ حَدَّثَ بَعْدُمْ خِلَفُ الْمُؤْتِيَزِلَ sonra da Mutezele'nin fesadı ortaya çıktı ve yani muhalefeti onlar da dediler ki iki menzile? onlar da yine ismi yani is, iman ismini kendileri tahrif ettiler onlar da iki menzile arasında ne, ne mümindir ne kafirdir diye bir tabir ortaya çıkardılar o tabirinde o ismi o da yine bir isim o isminde müsemmasını kendileri doldurdular dediler ki bu dünya ahkamda müslümandır ama ahirette kafirdir ebedi cehennemdir cehennemliktir Ondan sonra حدث خلاف المرجئه وناصر المرجئه وقولهم ان الفاسق مؤمن كامل الايمان onlar da yine imanı kendilerine göre tarif ettiler dediler ki Taslim. amel asli itibariyle imandan değildir iman tasdikten ibarettir mesela kim Allah azze ve celle tasdik ederse mümindir kâmil iman sahibidir vesaire yani burada artık görüyorsunuz yani bütün fırkaların meydana gelmesi neye bina o, Aa, ayıva, o isimlerdeki İsimlerdeki yönelik o tahrifler. Oradan artık bütün o dalalet fırkaları türediler. Şimdi diyor ki el-kısm-u üçüncü kısım. Kitab-ül esmâ illeti leyse lehî irtibâtun bi'kiyâmin hücceti ve tutlaku ala men fe'alaha ve lâu lem tekum aleyhil hüccâ. Yani şimdi Birinci kısımda neydi? İslam'ın ve şirkin hakikatini beyan etti ve o hakikatı giren bütün yani vasıfları zikretti. Sonra ikinci kısım, kitabın ikinci kısmında isimler, isimler, isimler ve hükümler dedik ki isimler ve hükümler ayrıdır. İsimler ve hükümler Risalet öncesi de vardır, ayrıdır. İsimler ve hükümler Risalet sonrası da vardır, ayrıdır. Ve her bir isim bütün hükümleri gerektirmez. Yani isimler Aynı olabilir ama yerine göre terettüb eden hükümler farklı olabilir. Dolayısıyla yani isimleri hükümler birbirine karıştırmayacaksın. Ya, fayda orada. Bir isim var olduğu zaman bütün ahkam orada var olur. Veyahut da bir ismi nefyettiğin zaman bütün ahkamı nefyedersin. Böyle bir şey yok. Ya, bu bu zamanda mesela o batıl kimisi mesela diyorlar ki mesela yani Erdoğan Müslümandır. Epekele o zaman Müslüman olduğuna göre bütün İslam ahkamı onun üzerinde Uygulanması, icra edilmesi lazım. Veyahut da dediğin zaman Erdoğan kafirdir. O zaman bütün kafire yönü, bütün ahkam onda uygulanması lazım. istisnasız Yani şöyle bir anlayış mesela yani bugün mesela Erdoğan'ı bugün artık muhtemelen o kadar zor değildir. Ama bundan işte bir sene öncesi, iki sene öncesi vakitte insanları Erdoğan'ı tekfir etmekten engeleyen en çok şey neydi? En büyük sebep. Çünkü bakıyorlardı Erdoğan'ın icraatını yani Müslümanların maslahatını yaptığı bazı şeyler vardı. Veyahut da hala şu zamanda yani var. Müslümanların maslahatına yaptığı bazı icraatları var. Ha şimdi insanlar diyorlar ki eğer biz bunu Türkiye'dekiler tabi insanlar özellikle Türkiye'dekiler diyorlar ki eğer biz şimdi Erdoğan tekfir edersek, ona kafir dersek o zaman ne etmemiz lazım? Tamamıyla ondan Uzaklaşmamız, teberretmemiz lazım. Onda artık hiçbir soruta ilişkimiz olmaması lazım. Yani oy verirken artık Erdoğan'ı oy vermememiz lazım. E, o zaman Erdoğan vermeyeceğiz. Kime vereceğiz? <gülüyor> yani CHP'ye vermemiz lazım. Ya HDP HDP'ye vermemiz lazım. MHP'ye vermemiz lazım. Çünkü kafir ya. Ve artık yani her yönden onun bütün iyiliklerini de inkar etmen lazım. Ondan tamamıyla mutlak süreçte teberri etmen lazım. Hiçbir surette yani artık hatta Erdoğan ismini ağzına almaman lazım. Yani hatta tağut da diyemeyiz. Çünkü tağut dersek o zaman daha da kötü bir şey. Yani onu Firavun gibi yapmış oluruz. Firavun da tağuttur. Erdoğan da tağuttur. Aynı yapmış oluruz. Yani bütün bu isimlerde ha bu tek kalıp düşünce onları ne ediyor? İsmi vermemeye itiyor. Halbuki belki kendi zaten kendi içerisinde belki Erdoğan'ın o halini asıl inkar ediyor. Halbuki sen şimdi Erdoğan'ı tekfir ettiğin zaman ve Erdoğan'ı tağut dediğin zaman yani inkarın şeyleri yok mu? Tam kafirdir. Lakin kafirin yani kafirin istifade edilmez diye bir şey yok ki İslam şeriatında. Mutlak surette. Değil mi? Yani bir yani mustazaf olduğun haller farklıdır. Sen yani Güç sahibi olduğun zaman, hak, e, hakim konumda olduğun zaman senin e, fıkkın, uygulayacağın fıkıh farklıdır. Yani sen güç sahibi olduğun, egemen olduğun dönemlerde senin uygulayacağın ahkam farklı olur. Mustazaf, zayıf, aciz olduğun dönemlerde uygulayacağın ahkam farklı olur. Yani netice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ashabını şeyin yanına göndermedi mi Necaşi'ni? Necaşi o zaman Hristiyan'dı kesin yani o ihtilaf yok. Yani sahabeyi gönderdiği dönem Hristiyan idi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslen kafir olan bir adamın yanına ashabını gönderdi. Onları hima etmesi için. Çünkü Necaşi adil bir kafir idi. Kafirdi lakin adil idi. Ha, daha sonra İslam'a girdi, Müslüman oldu. Ama o dönemlerde adil bir kafir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona güveniyordu. Nasıl ki amcası Ebu Talib'e güvendiği gibi. Ama Ebu Talib de şirk üzere öldü. müşrik birisiydi ama... İyi bir müşrik idi, adil bir müşrik idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvendiği bir müşrik idi. Hatta sevdiği bir müşrik idi. Çünkü sevginin de mertebeleri var. Yani sevgi de tek şey değil, yani tek bünyede değil. Ya bir insanı nefret edeceksin ya da seveceksin. <gülüyor> yani elbette anne baba müşrikdir ama anne baba sevgisi vardır kardeşindir, kardeş sevgisi vardır. Yani o kuvvet sevgisi başka bir şey. Yani İslam kardeşliğin gerektirdiği sevgi ayrı bir şey. Nesebin gerektirdiği sevgi, merhamet, şefkat ayrı Aynı bir şey. Biz. Ama işte bu isimlerde hep tek düşünce, tamam? İnsanları böyle bu fesatları itiyor. Halbuki gördük ki yani el muhim, yani bu isimlerin de kendi içerisinde Tafsilatın. tafsilatı var, kısımları var, dereceleri, mertebeleri var ha. Ha şimdi üçüncü kısım bu çok önemli. Ne diyor? Kitabul ül esme illeti leyse irtibatun bi qiyamil hocca. Yani bu isimler isimler şimdi bizden dedik risalet öncesi isimler hükümler vardır. Bunlar birbiriyle bağlantılı olma mecburiyetine değil. Yani birbirlerini ilişkileri yani telazumi değildir. Zorunlu değildir. Ve risalet sonrası isim hükümler vardır. Bunlar da telazumi değildir. Birbirinden farklı gelebilirler beraber de gelebilirler. Şimdi diyor ki birinci kıyan 3. kısım nedir? İsimler elleti leysa lahu irtibatun bi kıyamı hüccet ikamesiyle irtibatı yok. Yani bu isimlerin hüccet ikamesiyle hüccet ikamesiyle bir alakası yok. Hüccet ikame edilmiş mi, edilmemiş mi? Hüccet ikamesi ne demek? Yani risalet ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Beyan edilmiş mi, edilmemiş mi? Şüphe giderilmiş giderilmiş mi giderilmemiş mi tevili var mı yok mu cahil mi değil mi hata yapmış mı yapmamış mı tamam bunlarla alakası yok bu isimler bu isimler umumen hücet ikamesiyle alakası yok ve totlakı itlak edilir ala menfaala. Kim of ismin yani o ismin müsemmasını, o vasıfları fiilen işlerse o, ona, yani o fiilden ötürü ismi alır. Nasıl ki sen ekele kimdir? Ekeldir. Ekeldir. Aynı bunun gibi. Şaribe kimdir? Şey. Şariptir. Yani fiil ismi fail alır. O fiilin vası, has yani vasıfları o şahısta var olduğu için çünkü o fiil işleyen o. Dolayısıyla o fiilin faili olur ve ismini alır. Bu babtan ha. وَتُتْلَقُ عَلَمَنْ فَعَلَهَا وَلَوْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّ Velev ki üzerine hüccet ikame olmuş olmasa da. O zaman bu birinci kısım isimler. Sonra ikinci kısım yani bu dördüncü kısımda da yani hüccet ile irtibatlı olan isimlerden bahsedecek. Yani o zaman o isimler ancak ne zaman var oluyor? Hüccet ikamesinden sonra var oluyor. Ama burada bahsettiği isimler ne? Hüccet ikamesi öncesinden de var Risaletle, yani risalet öncesi de var olur, beyan öncesi, yani artık sen onu nasıl isimlendirirsen, bugün bizim zamanımızda meşhur olan tabir ne? Yani hüccet ikamesi. Eskilerde beyan, yani daha meşhurdur. Bazı alemler istidabe sözünü kullanıyorlar. Yani bunlar hepsi aynı manada. Ne kastediliyor burada? Yani ilim ulaş, ulaşmadan, risalet ilmi ulaşmadan evvel, Veyahut ulaştıktan sonra. Yani beyan edilip veyahut da beyan etmek sonra. Ee, burada 11. bab. Yani bu bab yani mukaddime mahiyetinde. Konuya mukaddime mahiyetinde. قال ابن rahimullah, رحم Allah فَاِنَّ اللّٰهَ سَمَّهُمْ قَبْلَ الرِّسَالَةِ ظَالِم۪ينَ وَطَاغ۪ينَ Allah subhanahu onları isimlendirmiştir. O zaman burada isimlendiren kim? Allah, Allah. azze ve celle. Yani şeri isim. قَبْلَ الرِّسَالَةِ risale, Risaletten önce ظَالِ Onlara zalimler, mufsitler ismini veriyor. Ve hazihi esma'u zemmil ef'al. Bunlar yerilmiş olan fiillerin aldığı isimlerdir. Ve zemmu inneme yakunu fil ef'ali seyyiye. El kabihati fedelle ala ennel ef'ale tekune kabihaten mezmûmeten kable mecih rasulü ileyhim. Ya وَيَسْتَحَقُونَ الْعَذَابَ اِلَّا بَعْدَ اِتْيَانَ الْرَسُولِ لِقَوْلِهِ وَمَا نَبْعَثَ <رَسُولًا> ha, Bunu burada getirmesinin sebebi ne? Şeyh Hudayr'ın. Çünkü burada ne etmiştir? i̇bn Timir Rahimullah diyor ki Allah subhanahu ve teala bu isimler Risale öncesi vermiştir. Niçin vermiştir? Çünkü bu isimler kötülenmiş olan fiillere verilen isimlerdir. وَذَمْ مُنَّمَ يَكُونُ فِي الْأفْعَالِ bu fiiller yani kötü, qabih fiillerdir. Dolayısıyla zemmedilmiştir ve zemmedilmiş olan isimleri almışlardır. Bu söz daha önce geçmişti hatırlıyorsunuz. Ve zalika fe delalet eder şuna, ale ennel af'ale fiiller tekunu qabihaten mazmumeten. Qabih ve mazmum olurlar kable meci'i rasuli ileyhim. Resul onlara gelmeden evvel yani risaletten evvel yani hüccet ikamesinden evet. evvel yani beyandan evvel. Evet. Ha bu e, fiiller çirkin ve mezmum yani yadırganmış. Değil mi? Kötülenmiş olurlar. Ama la yastehqun el azabe ama azabı ancak ne Resul'den evet. sonra. Resul onlara ulaştıktan, vardıktan sonra hak <Sessizlik> ederler li qavlihi ve mâ künnemu azibin habde neb'ese Resul'a. Sonra ve kâle Abdül Latif fil Minhaç, yani Abdül Latif ibni Abdurrahman ibni Hasan. Abdül Rahman ibni Hasan rahim olan oğlu Abdül Latif. Rahimullah. Fil Minhaç, yani fil Minhaç'i tesis. Fî men ve ya teqidu, bu da daha önce geçmişti. Femen yahdun bu Sheikh Abdul Latif'ten nakil yani bunu söylüyor bunu söylüyor geçenlerde okurken hani şey etmiştik bunu söylüyor Sheikh Abdul Latif buradan da naklediyor yani iktisar ediyor hafif. Şeyh Ali bin Hudayr burada Şeyh Abdülhatif'in sözüne çok hafif yani iktisar ediyor. E, Ama el yani burada kime ediyor Bu Iraki aslında bu işte bir reddiye. Davut el-Cercise. Bir reddiye yazıyor kitabın şeysi o yani. E, o Davut el-Cercise bir reddiyedir. فِي مَنْ يَظُنُّ وَيَا تَقِيدُوا اَنَّ كَلَامَ اَهْلِ الْاَلْمِ وَتَقِيدَهُمْ بِقِيَامِ الْحُجَّةِ وَالْبُلُوءِ وَبُلُوءِ الْدَعْوَى يَنْفِي إِسْمَ الْكُفْرِ Yani bu kıyam hücret ikamesi olmayışı, beyan edilmeyişi, yani küfür ismini, şirk ismini, fucur ismini ve buna benzer isimlerin men etmesi. Yani başka bir tabirle Risalet öncesi bu isimler sabit olmaz sözü diyor. التي سماها الشارع بتلك بتلك bu isimleri verdiği isimleri yani isimlendirmek doğru değildir sözüne bir reddiye. Ve qale inna adame qiyam al hujjati la yughayyiru al asma al shar'iyye. Azmen hujjatı olmayışı ne diyor? Şer ismi değiştirmez. Bel yusamma ma samahu sharı'u kufran ov şirkan ov fiskan bismi ismi وَلَا يَنْفِيهِ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ يُعَاقَبْ فَاِلُهَا اِذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ وَفَرْقٌ بَيْنَ كَوْنِ الذَنْبِ Dolayısıyla <gülüyor> bu da yine bu sözü burada getirmek sebebine yani Şeyh Abdül nakil getiriyor. Tabi bu derse başlarken, kitap okumaya başlarken size demiştim. Yani bu aslen bu şeyhlerin istidlallerinde bi eksika özellikle yani necitli ulemadan sürekli sözleri getirmeleri sürekli yani burada Şeyh Abdülatif işte Şeyh İbn Sühman işte Şeyh Abdurrahman vesaire yani hep yani yahutta işte İmam Muhammed Abdülvahhab Rahimullah vesaire yani, yani takriben o ulema ile yani konuyu yetinmeler iktifa etmeleri ama tabii şöyle bir mazeret yani getirmemiz gerekiyor yani işte bu sözler onlardan evvel kimse işlememiş yani. Onlardan önce işleyenler de İmam İbni rahimullah, İmam İbni rahimullah, çok nadir başkaları, yani İmam İbni gibi vesaire rahimullah, çok nadir yani. Dolayısıyla yani ister istemez mesele izah edebilmek için sürekli yani bunu işlemiş olan uleman sözden getirme mecburiyetine kalıyorlar. E onlar da ne ciddi ulema, bu sefer mesele neye dönüyor? Yani bunu sanki adeta Necidlilerden başka kimse böyle konuşmamış gibi, değerlendirmemiş gibi bir zan meydana geliyor ama yani o da tabi öyle değil çünkü onlar da neticede bütün bu şeyleri genelde İmam-ı Tehmi Rahman sözlerinden alıntı yapıyorlar. Ama yani bu bahiste yani ben bakıyorum bazen yani bu konularda diğer ulemadan sözler getirmek için ama dediğim gibi yani zor. Getirebileceğin sözler de hepsi muhtemel sözler ya mahalde konuşulmamış olan sözler veya ota yani söz senin ifade etmek için iddia ettiğinden daha geniş oluyor. Bu sefer ne yani aslen mahalde şahit getirebileceğim bir söz olmaktan çıkıyor. Yani genel olarak mesela farz edelim bir eski tabinden birisi demiş ki işte Allah ortak koştu dolayısıyla bütün amelleri boşa çıktı ve kafir oldu. Yani bu şimdi bu söz senin aslen istidilal getirdiğin mahalden daha geniş. Çünkü senin bahsinle yani cehaleten, cehaletin mazeret, mazeret olmayışı. Ama o diyor ki, ben yani ortak koşmuş, ameli boşa çıkmış, kafir olmuştur. E şimdi nasıl ortak koştu? Bilerek ortak koştu da olabilir, bilmeyerek ortak koştu da olabilir. Yani o ihtimali def etmiyor ha. Yani bu manada söz getirmek zor. Yani o zaman burada bahis ne olacak? Burada bırakalım. Bu ikinci kısmın konusu. Bu bayağı bir gidecek Allah Alim. Bu kısımda şimdi konu ne? Hücret ikamesi önceki isimler ve bu isimler nevdir, nasıldır vesaire yani gibi fetret ehli vesaire gibi konular. Subhanak Allahu ve hamdik <Sessizlik> nashedu anla ilahe illa فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى قمته البحور